Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Yavuz Aras'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Akşamlar. Programımızın bu akşamki konu radyolarımızdan sık sık sesini duyduğunuz ancak televizyon ekranına ilk kez çıkan bir sanatçı 1935 doğumlu Erzincanlı Ali Ekber Çiçek Evet Ali Bey Saza nasıl başladınız? Efendim 7 yaşımda başladım bugüne kadar devam ediyorum ve dededen kalma bir müzik bize bu Radyoda ve, nasıl çalıp söylediniz? Radyoda 12 yaşımda Ankara'ya geldim. Ben Muzaffer Sarısozan yönetiminde canlı yayında okudum. Ve bana bu, bu tür okuduğum parçalardan dönme, aynısını devam edersen ileride halka faydalı ve başarılı olacağına eminim. Bugüne kadar aynı sözü devam ettirmeye talibiz. Thank you. Islanır. Var gittim aşı yaylanın üstünden, gel yarım gel civanım gel. önüm ez bana yetmez mi benm ez bana yetmez mi var ki tüm şu ayılan üstünde gel yerim 95.0 açık radyoda Babil'den sonraya Türk Halk Müziği'nin çok sevdiğim seslerinden Alekber Çiçek'in 1970'li yılların başlarında TRT televizyonlarında yer aldığı ilk programdan bir kayıtla başladım. Aşık Veysel'e laik bir Sivas şarkışla türküsünü seslendirdi Alekber Çiçek. Yastadır ey deli gönül yastadır. Ali Ekber Çiçek'e aynı kayıtta yer alan bir söyleşi de dinlemeye devam ediyoruz. Ardından Erzincan'dan derlediği bir uzun havayı seslendirecek Ali Ekber Çiçek. Şu yüce dağları duman kaplamış. Çalıp söylediğiniz türkülerle anlatmak istediğiniz belli bir düşünce tarzı var mı? Başta insanları sevmek ve kendini tanımak. Doğum bir şeyin ifadesi değil. Bir kişi anadan doğmasıyla beraber kendisini bilmiş değil. Der ki insanı Kamil'e ereyim dersen bir mürşidi Kamil bulanlar gelsin. Yani bir mürşide talip olmayan kişi ne kendisini ne de karşısını sevmeye talip olur. Evvela kişi kendisini sevecek ki bütün kainatı kendisinde vücut buluş şeklinde sevsin. Ben de böyle duydum. Töylediğiniz <gülüyor> I'm dead. 6 Nisan 2006'da Hakk'a yürüyen Ali Ekber Çiçek 1935'te Erzincan Ulalar köyünde dünyaya gelir. Babasını 1939 Erzincan depreminde kaybeder ve çok küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başlar. İşte bu arada İsmail Dede ve Emin Tabak Dede'den bağlama çalmayı öğrenir. Köyde hemen her evde çalınan söylenen Alevi deyişlerini dinleyerek büyür. İlkokul öğreniminden Sonra maddi olanaksızlıklar öğrenimini sürdürmesine engel olur ve rençberlik yapmaya devam eder. Ağır yaşam koşullarına rağmen müzikten hiç kopmaz. Müzik aşkı ağır basınca 1944 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a gelir ve burada Aşık Beyhani gibi halk müziğinin önemli isimleriyle tanışır. Askerlikten sonra 1954 yılında önce TRT Ankara Radyosu'na girer sonra İstanbul Radyosu'na devam eder. Ali Ekmer Çiçek radyoda çalıştığı 35 yılı aşkın sürede 400'den fazla türküyü geniş kesimlere ulaştırdı. İşte derlediği türkülerin birçoğu bugün halk müziğimizin klasikleri arasında yerini aldı. Sevgi, ayrılık, keder, yoksulluk ve zulüm temalarının ağırlıkta olduğu derlemelerini 70. yaşını kutladığı 2005 yılında iki albümde toplamıştı Ali Ekber Çiçek. Halen TRT arşivlerinde usta sanatçının 50'den fazla ses bandı kaydının olduğu biliniyor. Birçok ülkede verdiği konserler ve işte üniversitelerdeki sohbet toplantıları aracılığıyla halk müziğimizi dünyaya taşıyan Ali Ekber Çiçek bir söyleşisinde yaşam felsefesini şöyle özetliyordu. Gerçekleri göstermek, gerçeğe kavuşmak ve gerçeği olduğu gibi insanları anlatmak için çalışmış bir insanım. Cahilden uzak, kamile yakın oldum. Büyüklerime saygı ile, küçüklerime sevgi ile yaklaştım. Konuşulan her kelamı ibadet gibi dinledim. Kimseyi acizlik ve bilgisizlikle itham etmedim. Bu icraatım boyunca hiçbir maddi menfaat sağlamadan insanların duygularını sömürmek gibi bir yanlışlığa meydan vermedim. Ali Ekmer Çiçek uzunca bir süre tedavi gördüğü hastalığı sonucu 26 Nisan 2006'da Hakk'a yürümüştü. Bugün Edremit Körfezi'ne bakan bir tepede kuşlar Köyü mezarlığında yatıyor. Ali Ekber Çiçek'i az önce dinlediğimiz ilk TRT televizyonu kaydında yer alan Söyleşi'de dinlemeye devam ediyoruz. Arna derlediği ve 3 yıla yayılan bir zaman diliminde işte gece gündüz çalışıp bir gergef gibi işlediği Haydar Haydar türküsünü seslendirecek. Bana göre Ali Ekber Çiçek bu türküde yarattığı kusursuz armonik yapıyla bağlamanın çok sesli müzikte nasıl kullanılabileceğine dair de ...çok güzel bir örnek sunuyor bizlere. Ali Bey, türkülerinizi okuduğunuz zaman neler hissediyorsunuz? Halkla yek vücut olduğumu hissediyorum. Yani okuyan da ben, dinleyen de ben. Ve bu huzur içerisinde kendimi hissediyorum. Evet, bir örnek verir misiniz? Mesela Haydar Haydar. Diyor ki, 14 bin yıl gezdim pervanelikte. Yani şu boşlukta belki daha fazla gezmiş. Ve toplanmış vücut bulmuş. Geldiği yeri seyretmiş. Yılgı ismim buldum divanelikte içtim şarabını mestanelikte kırkların ceminde dara düş oldum kırkların ceminde dara düş oldum kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar the show. İnsan sufatından çok geldim gittim Bülbül oldum hirdez bağında öttüm Bir zaman gül için zare düş oldum Bir zaman gül için zare düş oldum Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar Haydar haydar haydar haydar haydar 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 26 Nisan 2006'da hayata veda eden veya Alevi inancına göre söylemek gerekirse Hakka yürüyen Ali Ekber Çiçek'ten türküler dinliyoruz. E programın başında Ali Ekber Çiçek'in Edremit Körfezi'ne bakan bir tepede Çamlıbel'deki Kuşlar Köyü mezarlığında yattığından söz etmiştim. 2009 yılıydı bir alt topluluğu kurmuştuk. Mavi Not alt türküler topluluğu. 2010 yılında Kaz Dağları'nda Çamlıbel'e gittik bu toplulukla. İşte orada uzun yıllardan beri her yıl yapılan bir hayır yemeği. Tuncel Kurtiz'in 2001 yılında köye yerleşmesiyle bir sanat şenliğine dönüşmüştü. Köyün muhtarı Mustafa Çambel'i arayıp o yıl işte mavi Nota ile şenliğe katılmak istediğimizi söylemiştik. Birkaç gün sonra da bizi arayıp beklediklerini söyleyince çok sevinmiştik. Her sene köyde kökleri çok eskilere, çok tanrılı dinlerdeki hasat şenliklerine dayanan bir hayır yemeği yapılıyordu. Köylünün kendi inisiyatifiyle hazırlanan bu yemekte imece usulüyle kazanlarda etler, işte keşkekler, pilavlar pişiriliyor. Büyük tavalarda patatesler kızartılıyor. Aşureler kaynatılıyor ve Ağustos ilk Cuma günü yani Cuma namazını takip eden tüm köye ve yolu oralara düşen herkese açık sofralar kuruluyordu. O yıl sofralar bizim için kuruldu. İşte çok güzel bir iki gün yaşadık. Kaz Dağları, Türküler, Köylüler, Tuncel abi hep birlikteydik. Tuncel abi kalp rahatsızlığını yeni atlatmıştı. İşte asasına yaslanarak yürüyebiliyordu. Prova ve konser dışında kalan zamanlarda Onunla uzun sohbetler yaptık. İşte bahçesine konuk etti bizleri. Tuncay Kurtiz'in 2001 yılında ilk adımını attığı uzun vadeli bir de projesi vardı. Homeros'un İlyada destanını 10 yılda tamamlanacak bir film ile yeniden yorumlamak. Ama ne yazık ki ömrü vefade, vefa etmedi Tuncel abinin. 3 yıl sonra talihsiz bir kazada o da hayata veda etti. E, Tahta Kuşlar Köyü Türkiye'nin sayılı özel etnografya müzelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Etnografya Müzesi Türkiye'de açılan ilk köy müzesiydi. E, o hafta sonu müzeyi de ziyaret etmiştik. İşte 1991'de müzeyi kuran, Ali Bey Kudar ile sohbet etmiştik. O da kısa bir süre önce 80 yaşında, 87 yaşında hayata veda etmişti. O hafta sonu işte Ali Ekber Çiçeğin köyün körfeze bakan bedeki mezarlığında yer alan anıt mezarına da gitmiş ve ona türkülerle seslenmiştik. Yani rüya gibi geçen iki güzel gün yaşamıştık. Şimdi size Ali Ekber Çiçeğin Tahta Kuşlar köyündeki mezarı başında 4 Haziran 2006'da yapılan 40 anmasından kısa bir ses kaydı dinletmek istiyorum. Ardından Ali Ekber Çiçek bir Pir Sultan Abdal türküsü seslendirecek. Derdim çoktur. Hangisine yanayım? Değerli, değerli dostlarım. Mekanı cennet olsun. Körpahat olsun diyor. Allah rahmet eylesin. Ya yüzüne Biz Yüzüne idare söylemişsin. Bu, şu. Hayır. Hayır. tozlığı. Dürbü onlar giymiş gülden naziktir Gül gül güle yazıktır Çok çektim varım eziktir Güle güle gelir canlar fahresi Efendim efendim benim efendim Efendim, çok hasretlik çektim barım eziktir Efendim efendim benim efendim Benim bu derdime derman efendim Sultanım Bir sultanım katı yüksek uçarsın Bir sultanım katı yüksek uçarsın Selamsız sabahsız gelir geçersin Aşkı muhabbetten niye başarsın Öyle midir yolumuzun böresi? Efendim efendim Efendim benim bu derdime derman Efendim aşk muhabbetteniye başlarsın Böyle midir yolumuzun öresi Efendim efendim benim efendim benim bu derdime derman Şimdi sırada yine bir ses kaydı var. Gazeteci Musa Acık, Cengiz Özkan ve diğer dostlarıyla bir dost meclisinde yapılan söyleşide Ali Ekber Çiçek. Erzincan'dan İstanbul'a uzanan hayat hikayesinden de kısaca bahsediyor. Bu kaydı takiben usta sanatçıdan sözleri Neyzen Tevfiye ve müziği Devran Baba'ya ait bir nefes dinleyeceğiz. Sevda Vadisi. Benim köyüm Erzincan'ın merkeze bağlı bir köyü. 16 senede de benim köyüm belediye olmuş. 85-90 hanelik yani 75-80 hanelik veya 90 hanelik bir köyüm. Bu köyde, bu köyü yani eski 90'lık dedelerden duyduğuma göre o köy benim dedem üç arkadaşıyla kurmuş. O köy büyüye, büyüye, büyüye işte bugün belediye olmuş. Ama ben o köyden serzerzerde çocuğum ben aynı zamanda. O köyün 40 hanesinde bağlama asılır. Sıra beş telli bağlama filan. dedemden kalma sazla ben öğrendim. Dedem çok güzel bağlama salarmış. Efendim, babam da o evin iki kızı bir oğlu olarak tek bir erkek çocuklara varmış. Babam biraz e, böyle şımarık büyümüş ama çok güzel bağlama çalar, çok güzel okurmuş. Şimdi bu Ersincan zarz babam 26 yaşında toprakta kaldı. Tabii bizim köy bütün e, evler. 1938 yılında 35 de 38 derler. Ben babam 26 yaşında Erzurum'a gittiği zaman ben işte 11 aylıkmışım falan derler ve 3 yaşında aynı onu dedemden babamın çaldığı bağlamayla biz 3 kardeştik hatta bazı türkülerimde şimdi notalarını şey yazdı Tuncel yazdık yazdı PRT dedi ki ben dedim ki 20 parça işte İstanbul Üniversitesi'ne 30 parça Erzurum'a İzmir'e vereyim. İşte Yusuf'un ders almasına hem çocuklar ders çalışsınlar hem de benim türkülerim meydana çıksın. O benim kendi röportalarım. 54 tane benim parçam var radyoda. 54 kaset'im var. Derken 3 yaşında ses kucağımda olduğunu söyledi. 9 yaşına girdim. İstanbul'da halamlar var. Rus harbinde gelmişler. bu da köprünün bu başından o plak şirketlerinin hemen hemen yarısı deden İstanbul'da derenin Python'u varmış. İstanbul taksim mak, taksimaksi yokmuş. Ben dokuz yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul işte 1948-49 yılı. İstanbul'da böyle 1 milyon bile değil 750 kişilik bir memleketti burası. O zaman tabii dokuz yaşına kadar böyle eski düştüye bitirmiş. Fotik İsmail'de de var, Eyüp'te de var. Efendim ee, Gazi Dede var, efendim e, birisi daha vardı, çok ünlü kitapları da var onun. Ali Toprak, meşhur. Bunların döneminde filan Ben geldim işte İstanbul'da. O zaman Çağaloğlu'nda Alkarlı'yı kapanmamıştı. Sadiye Karataman Korosu vardı. Necati Başaran Korosu vardı. Ben tabii 9 yaşında dedelerin 60 yaşındaki dedelerin çal bağlamayı, biz bağlama çalırdık yani. Şelpe diyorlar bizde. Elazığ, Ersincan, Sivas hep şelpe. Beş telli bağlama çalardım. Tezenesiz. Tabi buraya da geldim halam beni şeye verdi. Çağaloğlu'nda halk evine. Orada Sadiyevrat hemen korosunda çalıştım. Necati Başaran korosunda çalıştım. 12 yaşıma girdim halam beni İstanbul'a yolladı. Şey Ankara'ya yolladı. Sarı suyumda sesleri sesler vermişlerdi. Tam ortu oturmuş. Sarı Susan beni dinledi. Konservatuara davet etti. konservatuvara gittim. Her cuma günü e, İstanbul, Ankara Radyosu'nda yurttan sesler var. İşte oralardan öyle buralara kadar geldim. E, çifte saraylar vardı. Sizin yaşınız tutmaz. 7 bin kişilik, 6 bin kişilik gazinoydu. Orada Ameliyat Yüze Ses Perihan Altındağ sözleri, Müzeyen Senar Ratife Ertem saymesinden da benim halamın kızıdır. Yani Maxim de küçük çiftlik farkında baş soviçlik yaptı Fahri Bey lazımışında. 1930 doğumludur o. Ben rahatsızlı kelam 12 sene Zeki çalıştık. Bu eşliği getirdik 4 parmağın yanına. İşte rüyalden doğrudan onun sene... özelliği neydi böyle buraya getirken? Ses tonunun bulması. terdeler ona göre çekeceğiz. Ben Şems abinin orada, dedi ki evlat bu sesi dedi, götür, sağlam bir ses tonu bul, eşiği ben Şems abinin dükkanı böyle Üçe, üç 3 bir dükkan, ama basamak böyle din dikini aşağıya, aşağısı sağ atölyeye. Ben orada gittim, aman karardasını ben çalmış gelmişim, ha gardıo sanatçısının lafımını, Şems abinin de evinde kalıyordu, Beşiktaş'tan. Ben bir saat, bir bu uğraştım filan, onlar yukarıda demleniyorlar, neyse, her türlü demi çekerim. Ben çıktım yukarı, saz böyle kucağımda duruyor, muhabbet bitti filan, tamam mı evlat dedim. Hocam, bir şeyler yaptım filan dedim. Sazın dört parmak eşiğini ayarladım, bağlama düzenine ra ve sol, bilmiyordu o zamanları, şimdi de bilmiyorum ya ayarladım. Yani her türlü akortta sazın terbaları yerinde. kendi dünyana göre. Çal bakayım bir girişim. Ben radyoda okuduğumu söylemiyorum. Radyo sanatçısıyım ya. Benden selam söylüyor güzel Şaha. Kurduğu yollara gitmiyor tabii. Herkes kendisine bir yol sürüyor, sürüyorum. Müşrik buyruğunu tutmuyor tabii. Orada yine saz kucağında. Meyzen TV buna iki saat mi bilmiyorum kaç saat bunun manalarını anladı. Dedi ki oğlum bak bu sazın eşiğini sağlam bir ses bulup yerine rapt etmek neye benzer biliyor musun dedim. Buyurun hocam dedim. Denizde Nuh'un gemisinin zincirlenmesine benzer. Ve o saz ona yaptığım saz Yeraltı üzerinde şu anda hala duruyor. Neyzen Tevfik de Cengiz Usta sal çalıyormuş. Ney çalar da yani ney ustası da bağlamada çalar. Da. Peki Neyzen Usta'dan Tevfik'ten... Onun yazdıklarından hiç e, okuduklarınız oldu mu? Evet. Sevda Vadisi diye bir şey edecek hocam. Sevda Vadisi diye bir şey yapacak hocam. Evde vadisine düştüm kanlayan Şah'ım Ali Kimsesiz kaldım karanlık güm ve gümrah'ım Ali Doğmuyor mihri ümidim çıkmıyor Mah'ım Ali Doğmuyor mihri ümidim çıkmıyor mu Ali Gelmiyor mu kulağına ah bu eyvahım Ali Gelmiyor mu kulağına Allahu bu eyvahım Ali Şey ayağım Ali, var mı senden başka söyle irtica yalanı Ali, var mı senden başka söyle irtica yalanı Ali. Günahkar insanım ben yok yüzüm peygambere İstemem bir türlü gitmek böyle huzur mahşere Tesadüf eylerim derken belki bir gün rehbere Tesadüf eylerim derken belki bir gün rehbere Düşmüş emelsiz ayaksız bak aslanı haydere Düşmüş emelsiz ayaksız bak aslanı haydere Merhamet et halime her şeye agahıma değil sen senden hoşca söyle bir fıça geldim vali var bu senden gayrı söyler bir fıça geldim vali Hancı yerden derdi sevda hançeri Hakkın aşkına esir olduğum günlerden beri Zikrelerim ismini ben galo veladan beri Zikrederim ismini ben kalbel adam deri O kadar yandım yakıldım ki unuttum her yeri O kadar yandım yakıldım ki unuttum her yeri Halime her şeye agahım Ali. Var mı senden başka söyle irtica Ali. Var mı senden gayrı söyle irtica adam Ali. Babil'den sonraya çok sevdiğim bir e, Ali Ekber Çiçek türküsüyle devam etmek istiyorum. E, Sadık Doğan Aydan'ı e, Ali Ekber Çiçek'in derlediği bir zile tokat türküsünde e, Ali Ekber Çiçek'i dinliyoruz. El vurup yârimi incitme tabip. tabi Bilmem sıhat bulmaz Hicra neler var? Dört vuran yareme ey derman Ercan kabul etmez büren eller var büren eller var büren eller var yalansın dünya vay dünya dünya fani'sin dünya yalan ile yalan bolalsın dünya yanansın dünya gelir mürşide gelir <Gülüyor> elbette ruyan dermanını bu Sadık der ki kimde ne var kim bilir Geçti güzel ritim, elde neler var Elde neler var elde neler var Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, dayımsin dünya. Aşk ile fervane dönensin dünya, yanansın dünya. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün programda 26 Nisan 2006'da Hakk'a yürüyen Ali Ekber Çiçeği konuşmaya... Onun türkülerine, ses kayıtlarına yer vermeye çalıştım. Ali Ekmer Çiçek, engin yüreğini, usta sazını, güzel sesini, derin insan ve doğa sevgisiyle harmanladı ve yaşamını türkülere adadı. Hakka yürümeden bir hafta önce Yalova'da sevenlerine verdiği sözü tutup konserini yapmıştı. Almanya konseri için yola çıkacağı günün öncesinde sağlığı iyice bozulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayata veda etmişti. Alevi bektaşi inancında ölüm yoktur. Yani çünkü can ölmez, ölen tendir. O can için hakka yürüdü ya da don değiştirdi denir. Hakka yürüyen can haktan gelmiş tekrar hakka dönmüştür. Hakla bir olmuştur. Hakla bir olma insanın var olan dünyaya gelip giderek kamil insan olana kadar süren devridir Alevi inancına göre. Aşık edebiyatını ve felsefesini çok küçük yaşlarda öğrenmeye başladı benimsedi ve bir derviş gibi kendisiyle barışık yaşadı Ali Ekber Çiçek. Paraya pulamala meyil etmedi. Yürü yalan dünya kime kalırsın sana meyilim yoktur, yar olamazsın diyordu bir türküsünde. Programı kapatmadan sizlerle bir sanat haberini paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta Ahmet Ümit'ten Ahmet Deliye Cahit Berkay'dan Nur Sürer'e, Mügeyip Bitçi'den Vedat Sakman'a kadar 500'den fazla aydın ve sanatçı Özgür Sanat Meclisi etrafında bir araya gelme çağrısı yaptılar ve sorunlarını konuşmak, çözüm yollarını arayıp bulmak için Kadıköy Müze Gazhane'de bir araya geldiler. Özgür Sanat Meclisi yeni katılımlarla yola devam ediyor. Gelişmeleri bundan sonra da sizlerle paylaşmaya devam ederim. Derviş Ali'den Ali Ekber Çiçi'nin derlediği bir türküyle programı kapatmak istiyorum. Derviş Ali Sivas şarkışla Emlek Yüresi halk şairlerinden yani yaşadığı tarih tam bilinmiyor ama yani 19. yüzyılda yaşadığı tahmin ediliyor. İşte şiirlerinde, şiirlerinde Yeniçeriliğin kaldırılışından sonra Anadolu ve Rumeli'deki Bektaşi tekkelerinin kapatılmasından duyduğu üzüntüyü ve bir çok sosyal konuyu dile getirmiş. Coşkulu, sade bir söyleyişi var. İşte inançlarını ve sevgisini basite düşmeden yalın bir dille söylemiş. Yani yaşadığı çağa göre duru bir dil kullanmış. Ali Ekber Çiçekten dinleyeceğiz bir aşk türküsü. Gönül gelsin'inle muhabbet edelim. Türkiye bugün Edremit Kaz Dağları Çamlıbel'de tahta kuşlarda yatan Ali Ekber Çiçek Tuncel Kurtiz ve Ali Bey Kudar için çalmak istiyorum. Devirleri daim olsun. Bu programa ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Babil'den sonra YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Kanalın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde program arşivinin linki var. Babil'den sonrayı Facebook ve Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında yeniden birlikte olabilmeyi umuyorum. Bu programı size ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hiç maddeyi düşünmedim. Hep o güzel sözleri Yunus'un, Viran'ın, bir Sultan'ın Efendim bu güzel sözlerini e, dünyaya, halkıma, topluma duyurup bir nasihat şeklinde o sözleri halkıma duyurmak için çalıştım. Hiçbir zaman madde düşünmedim. Çok ufak şeylerden mutlu olan bir insanım. Zaten bütün sanatçılar da öyle değil midir? İnsan neye dünyaya geldim? Ben neyim? Demesine bir ömür kifayet etmiyor. Bunlar ancak... Ee, çok büyük bir tasavvuf işi. İnsan nasıl doğduğunu bilmiyorsa, öldüğünde bilmeden giderse ben buna çok üzülürüm. Yani insanlar bir şey bırakmalı. İşte Edisonluşu gibi, işte Mevlana gibi, Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri gibi, Yunus gibi Seninle Muhabbet edelim Gönül gelsen Muhabbet edelim Araya kimseyi Alma Sevdiğim Alma Sevdiğim Ya benim Kimim var Kime yalvarayım Kaldır kalbindeki parayı. Görür. Ya benim kimim var? Kime yalvarayım? Kaldır günündeki parayı. Görür. Dünya için gül ben seni soldurma. Dünya için gül ben seni soldurma. Haldem bilmeyene halim bildirme. Derdin söylene, abib olmayana. Yaran sardırma, azdırırsın böyle yarayı gönül Derdi bilmeyene derdin söyleme Azdırırsın bir gün yarayı Solmasa dünyada güzeller solmaz Solmasa dünyada güzeller solmaz Bu dünya dir, kimseye kalmaz Kimseye kalmaz yalan dolanı Sofluk Olmaz Böğmün Olan Bekler Berayı Görür Yalan Dolan İler Olmaz Böğmün Olan Bekler Berayı Görür Derviş halime git Verir özüne Derviş halime git Verir özüne Gönül lütveyledir Geldi sözüne Geldi sözüne Azrail konarsak Göğsün O zaman getirmez İslam'ın gönü Azrail konarsa Göğsün O zaman beklemez Sırayı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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Yavuz Aras'a teşekkür ederiz.